Bugün 30 Ekim 2009 Cuma Yeni Umdetül Fık Derslerimizin Yeni Umdetül Fık Şerhi Derslerimizin 4. Dersi Tevfik Allah'tı Buyur Akıyoluk İnşallah <gülüyor> Bismillah Elhamdülillah Vesselatu Vesselamu Ala Resulü Melif Radiyallahu Anna İbni Kutami diyor ki rengini, tadını veya kokusunu değiştirmeyeceği, değiştirmesi hariç su iki kuleye, kuleye ulaştığında ona bir şekilde kirletmez. devam. Şayet su iki kulleden daha az olursa kendisine necaset karışmasıyla birlikte kirlenmiş olur. İki kullenin ölçüsü 180 ki dimeşki rıdlına yakındır. Tamam. Evet, müellif rahimallah diyor ki su iki kulleye ulaştığında veya bu su akıcı suysa onu hiçbir şey kirletmez. Ancak rengini, tadını veya kokusunu değiştirmesi hariç. İki kullenin dışında olursa su kendisine necasetin karışmasıyla birlikte bu su kirlenmiş olur. Kulleteyn 180 dümeşki yarıltına yakındır. Şimdi mevzunun sureti, sureti şu. Şimdi su alimlerin kelamında iki kısımdır. Su alimlerin kelamında iki kısımdır. Birinci kısım suyun çok olması. İkinci kısım ise suyun az olması. Peki bu çokluk ve azın ölçüsü ne? Bu çokluk ve azın ölçüsü meselelere göre değişiyor. O birazdan eee ihtiyaç duyarsak ona değiniriz. Yani işte Hanifilerle pardon, eee Hamberlerle Şafiler bir görüş suyun çokluğu hakkında bir görüşleri var. Malik eee Hanifilerin ayrı bir görüşü var. Malikilerin de ayrı bir görüşü var. Yani üç görüş. Tamam? Bir görüşte Şafilerle Hamberlerin görüşü, bir görüş Malikilerin görüşü, bir görüşte Hanifilerin görüşü suyun çokluğu veya azlığı nedir. Ancak biz Çok su dediğin zaman genel olarak alimlerin kelamında ki bu, bunu e, itibar alan hambeli ve Şafi mezhebidir. İki kulleteyim. Tamam. Mevzumuz burada da zaten böyle. İki kulleteyim. Kulleteyim yani iki kulle pardon. İki kulleteyim diyorum. İki kulle. İki kulle çok sudur. İki kulleden az olan sular az sudur. Şimdi öncelikle iki kullenin ölçü birimi burada diyor ki 180'dir meşgı yarıdına yakındır. 180 de meşgı yırtlı bu tabi o zamanki ölçü birimi. Ama günümüze uyarladığımızda çok ihtilaf var. Yani iki kulenin ne kadar olduğu. Yani kiloyla e, günümüzdeki ölçü birimlerinden kiloyla örnek verecek olursak. Yani 360 kilo daha aşağısı. 300 kilo 250 kilo 220 kilo 197 kilo 187 kilo 160 kilo 180 kilo 190 kilo. 191 kilo vesaire bu kadar çok yani. Saysan Allahu Alem muasırlarla beraber saydığında 40-50 görüş var yani belki. Kulleteynin ne olduğu hakkında, ne kadar olduğu hakkında. Öncelikle diyoruz ki Allah-u Alem e, bu nakili olarak biz e, şöyle bir önce bir söyleyelim takribi olarak. Onun üzerinden meseleye devam edelim. Allahu Alem su yaklaşık 200 kilo. Tamam mı? Kulleteyn yaklaşık 200 kilo. O zaman diyoruz ki, alimlerin yani ilim ehlinin kelamında su iki kısımdır. Birinci kısım suyun çok olması ve bu çok olan suyun üzerinde herhangi bir necasetin belirmemesi. Yani suyun çok olması derken çok su veya az su dediğimiz zaman ne anlayacağız? Çok su iki kulle şey, ve üzeri, az su ise iki kulleden az. Yani diğer bir tabirle çok su 200 yüz kilo ve üzeri, az su ise iki yüz kilonun altında. Tamam mı? Şimdi bu çok suyun, bu çok e, suyun çok olması ve üzerinde necasetin, eserinin zahir olmaması. Bu cumhur ulemaya göre yani icmadır Allahu alem icmaya yakındır. Yani bazı surelere hariç o yüzden o kadar ince tafsiline girmiyoruz. Bu su temizdir. Yani bütün 4 mezhebe göre de bu su nedir? Akı temizdir. Eğer su iki kullenin üzerin iki kulle veya üzerindeyse kendisine necaset karışmışsa ve bu necaset Bunun, bu suyun rengini veya tadını veya kokusunu değiştirmemesi, bu su icmaen nedir? Temizdir. Özellikle de bu su aka akar suysa, çünkü zaten su akar suysa kendisine necansiyet karışacaktır, ne yapacaktır o necansiyet kayıp gidecek, peşinden gelen su ne yapacak o mekanı, o mekana temiz olarak varmış olacak. O yüzden özellikle akar suysa zaten bir sorun yok inşallah. Bu birinci e, vecihi. İkinci vecihi ise, ikinci vecihi ise, bu çok suyun, yani iki kulle veya üzerindeki bu suyun, kendisine necasetin, kar necasetin karışması ve bu necasetin, bu çok suyun rengini veya tadını veya kokusunu, bu üç vasıftan bir tanesini değiştirmesi. Bu suda nedir icmaen nedir? Pistir. Hıh? İcmaen nedir? Pistir. Şimdi buraya kadar bir anlattığımı anlat bakayım. Buyur. Anladığımı anladım. Hmm. Yani Biraz sesli. Su icmaen, Allah'u alim dedik. Hmm. E, rengi, tadı, kokusu değişmediği sürece... Ve ayrı, su demeyeceksin. Zaman. Ama çok su. Tamam oynayacaktım. Yani çok su yani. Çok ha. su da maksat iki kullenin üzerindeki olan su. İki kulle ve üzere. Evet. Hmm. Bunun rengi, tadı ve kokusu değişmediği sürece icmaen temiz sayılır. Evet. Hmm. Ama aynı zamanda icmayen, yani rengi, tadı, kokusu değişince pis sayılır. Evet. Yani eğer kendisine pislik bulaşmışsa, Tabii. tadını, kokusunu veya rengini değiştirmişse pis sayılır. Buraya kadar anlaşıldı. Tamam. Şimdi buna genel olarak nasıl bakacağız? Şimdi neden biz diyoruz rengini, tadını veya kokusunu değiştirmemizse pistir? ve değiştirmemişse pist değildir değiştirmişse pisttir. Neden diyoruz ki tadını, rengini veya kokusunu değiştirmişse pisttir? Bunun delili şudur akayın bütün herhangi bir şeyin pisliğine delalet eden bütün naslar bütün naslar bu konu hakkında kullanılabilir. Yani biz ne dedik? Eğer su iki kulleden az olursa şey iki kulle veya üzerinde olursa su iki kule veya üzerinde olursa Necaset kendisine karışırsa bu karışan necaset bu suyun 3 vasfından ki bu her zaman üç vasfından alimler şunu kasteder tadı, kokusu veya rengi bu üç vasfından bir tanesini değiştirirse suyu pisletmiş olur. Bu su pis hükmündedir, kullanılmaz. Diyoruz ki ahi bak buraya dikkat et burası önemli bir silder noktasıdır. Dinin pis saydığı ne kadar elimizde nas varsa, hangi Maddeyle alakalı olursa olsun. Büyük pislik din pis saymıştır. Küçük pislik din pis saymıştır. Bir görüşe göre kan pis saymıştır. Yani dinin pis saydığı bütün şeyler hakkındaki deliller işte buna da delil olmuş olur. Neden? Çünkü bu su, temiz olan bu su değiştirip yani cis e, yani bu temiz olan bu su. Üç vasfından bir tanesi pis bir şeyle değişmesiyle busu ne olmuştur? Kendi orijinal maddesinden çıkıp başka bir hal almıştır. Bu hal aldığı hal nedir? Pis olma halidir. Tamam o yüzden diyoruz ki mesela idrar pis midir? Nastar var mı? Pis. Kan pis midir? Bir görüşe göre pis. Nastar var mı? Var. Ee, işte büyük pislik pis midir? İnsanın büyük pisliği pis midir? Pistir dinin. Naslar var mı var? İşte bu nasların hepsi buna delildir. Çünkü neden artık bu pis bir madde? Kendisi zaten ne? Pis bir madde. Tamam. Çünkü su pis bir madde olma değişimine uğramıştır. Tamam. Yani su Su, o su olmaktan çıkmıştır. Zaten bundan dolayı biz bunu, ah bak şimdi, ne diye isimlendirmiyoruz? Mutlak su olarak isimlendirmiyoruz, dikkat et. Bundan dolayı biz bu suyu ne? Mutlak su olarak e, isimlendirmiyoruz. Şimdi Allah, biz size gökten temiz su indirdik dediğinde, Biz size gökten temiz su indirdik dediğimizde. Allah hangi sudan bahsediyor? Mutlak su. Yani peki kendisine pisliğin karışıp da vasfını değiştiren su ya biz su mu deriz yoksa pis su mu deriz? Pis su. Pis su deriz. Değil mi? O yüzden biz buna mutlak su diyemiyoruz. Allah'ın bizden istediği su hangi su? Mutlak su. Bu su hangisi oldu? Mukayyet su oldu. Otomatikmen bu derildir Şu ayet bize kendi başına yeter. Biz gökten temiz su indirdik. Bunun ismi temiz su. Temiz su dediğinde bak şimdi bak temiz su derinde bu temizin, temiz suyun maddesi nedir? Herkesin bildiği belli bir madde, değil mi? He? Kokusuyla, rengiyle, tadıyla belli bir maddedir bu. Ona necasetin karışması, onun ona necasetin karışması. Bu mutlak olan bu suyu Karıştığı maddeyle mukayyet kılmış oluyor mu? Kayıtlandırmış oluyor mu? Oluyor. Mesela içine çay döksen çaylı su olur. Değil mi? İdrar döksen idrarlı su olur. Tamam. Yani zaten o yüzden mutlak su dem diyemiyoruz. Bu da zaten başlı başına nedir? Suyun pis olduğunun delilidir. Eğer üç vasfından birini değiştirmesi Şimdi buraya kadar zaten alimler arasında ne bir sorun yok. Şimdi naslar var. İşte suyun tadını veya rengini veya kokusunu değiştirmesi hariç. Bu naslar zayıf. Ama mağma olarak sahihtir ve bunda ne var ahi? İcma var. Tamam Evet. Ancak bir de o olayın şu yönü vardır ki işte asıl ihtilaf noktası burasıdır. İhtilaf noktası burası. Su iki kulleden az olursa, dikkat et. Birinci kayı su iki kulleden az olursa, kendisine necaset bulaşırsa, Ve bu bulaşan necaset suyun 3 vasfından herhangi bir tanesini değiştirmezse. Dedik ki su iki kulle veya üzerinde olursa. Necaset. Şimdi bak o zaman 3 yön. Şu ana kadar 3 yön anlattık. Bu dördüncü yönü. Birinci yönü neydi ahi? Su iki kulle veya üzerinde olursa. Suya necaset karışırsa. Bu suya. Necaset karışırsa. Ve 3 vasfından bir tanesini değiştirmezse. İcmaen ne dedik? temizledik Temiz dedik. Aynı şekilde su iki kulle veya üzeri olursa, kendisine necaset karışırsa ve bu necaset üç vasfından bir tanesini değiştirirse, yine icmaen ne dedik? Pis. Pis dedik. İki. Üçüncü yön. Su iki kulleden az olursa ve kendisine necaset karışırsa ve bu necaset suyun üç vasfından bir tanesini değiştirirse, icmaen ne dedik? Pis. Hı? İcmaen pis. Zaten iki kulleden üstünde olanı değiştirirse... Ee, ona icmaen pis diyorsak, iki kulleden az olanı hayli hayli değiştirdikten sonra pis deriz. Ama hilaf olan yer dördüncü noktası olayın. Bu su, yani herhangi bir su var. 200 kilodan az bir su. İki kuleden az bir su. Ve bu suya necaset karıştı. Yani diyelim ki örnek, yarım çay bardağı idrar döküldü bu suya. Veya bir çocuk, bir e, köşede küçük bir çocuk işerken, onun idrarının bir kısmı geldi bu suya isabet etti ve bu su isabet ettiği bu su aslen temizdi. İki kulleden azdı. Ama çocuğun yaptığı bu idrar bu bu, bu suyun ne tadını ne kokusunu ne de rengini değiştirdi. İşte asıl ihtilafın nok, e, güçlü olduğu burası ahir. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim, ben... Hmm. Bir Heh, Buyur, sor. Bu iki kulleden az olup da pislik karışınca pis olup dedik ya, bu da icma aynı. Tabii. Yok, zaten su iki kulle ve üzerinde olduğu zaman, kendisine pislik karışırsa ve bu pislik bu suyu vasıflarından bir tanesini değiştirirse, bunda icma var dediğimize göre, su iki kulleden az olursa hayli hayli icma olur. Tamam mı? değiştirdikten sonra ama ihtilafın olduğu yer suyun iki kulleden az olup da kendisine necaset bulaşıyor ama bu necaset vasfını değiştirmiyor yani tuvalette diyelim ki senin tuvalette çeşmenin başında neyin var bir kova, bir kova suyun var bu kova bir, bu kova kaç litredir 5-10 litre e sen de işte idrarını yapıyordun birden oraya isabet etti yani şöyle diyelim 8-10 damla isabet etti Bu suyun hükmü nedir? Tamam. Ve bu isabet eden bu idrarın mesela senin bu suyun vasfundan herhangi bir tanesini değiştirmedi. Şimdi bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Burada e, net bir tercih söz konusu değil. Benim kendi şahsım için. Çünkü İslam'daki benim şu ana kadar okuduğum fıkıh mevzuları arasında beni en çok yoran, Terleten, en çok ihtilaflı ve ihtilafın çok güçlü olduğu, hakikaten günlerce tartışılacak kadar uzun olduğu bir mevzu bu. Tamam mı? Ancak diyoruz ki, Allahu Alim. Burada cumhur ulemanın görüşü, cumhur ulemanın görüşü, bu siyahı, Cumhur ulemanın görüşü bu suya necaset ulaşırsa yani iki kuleden az olan bu suya necaset ulaşırsa ve bu necaset üç vasfından bir tanesini değiştirirsin veya değiştirmesin, bu su pis hükmünü alır. Bu cumhur ulemanın görüşü. Yani cumhur ulema o zaman çok suyla az suyu ne yapıyor? Ayırt ediyor. Hı? Çok suyla az suyu ayırt etmiş oluyor. Ama e, şöyle diyenler, hayır bu su Bunun biz rengine, tadına veya kokusuna bakarız. değiştirmişse pis sayarız. değiştirmemişse pis saymayız. O zaman bunlara göre ne olmuş oluyor? Çok su ile az su arasında bir fark yok. Bizim için önemli olan değişip değişmemesi. Ama Cumhur Ulema az su veya çok su diye ayırıyor. Diyor ki su çok olursa, kendisine necaset ulaşırsa biz bakarız. Tadını, rengini, kokusunu değiştirmiş mi değiştirmemiş mi? Ona göre hükmünü alır. Ama az olursa iki kulleden ona bakmayız. Necaset ulaştıysa o suyu ne yaparız? Hı? Pis sayarız. O yüzden diyorlar ki Hanefiler ve Hanbeliler ve Şafiler. Hı? Hanefiler, Şafiler ve Hanbeliler ve İmam Malik'ten bir görüş. Ve İmam Malik'ten ne? Bir görüş. Kimmiş bunlar ahi? Hanifiler, Şafiler, Hanbeliler ve Malikilerden bir görüş. Diyorlar ki, eğer su iki kulleden az olursa, kendisine necaset bulaşmışsa, bu suyun 3 vasfından bir tanesini değiştirsin veya değiştirmesin. Su nedir? Pistir. He, tabi bu üç mezhep aralarında ihtilaf ediyorlar. Çok su nedir? Biz, ama neyi tercih ettik? Dedik ki çok su ne? Kulleteyn. Ama mesela Hanifilere göre çok su kulleteyn değil. Hanifilere göre çok su nedir? Bir su düşünün diyorlar. Parmağını suyun bir köşesine bulunduğu mekandaki suyun bir köşesine parmağını batırıp hafif sallayacaksın. Eğer suyun bir tarafı hareket haline geçecek ya, bir dalgalanma olacak ya küçük suda. Eğer o suyun e, parmağını koyduğun E, noktadan itibaren ta o suyun bulunduğu mekanın sınırın sonuna kadar o dalgalanma olursa yani bir tarafına hareket ettirip de diğer tarafı hareket ediyorsa o asıdır sudur. Tamam mı? Yani suyu mesela şöyle bir 5 metre kare, tamam mı? E, bir kuyunun içinde düşün. Veya sabit bir çukurun içinde düşün. Tamam mı? Bir tarafından suyu parmağınla hareket et, ettirirsen suyun karşı tarafı diğer tarafı yani Hareket etmezse o çok sudur. Hareket ediyorsa o az sudur. Hanifiler böyle ayrıma gidiyor. Çok suda veya az sunun ölçüsünde. Yani onu musun? E, net şeyleri yok. Bazı eserler vesaire net şeyleri yok. Ancak allah Alem diyoruz ki burada raci olan görüş çok suyun ölçüsü. Hanbelilerin ve şafilerin söylediğidir. Çünkü Hanbeliler ve şafiler kulleteyn hadisini alıyorlar. İzâ bele galma u kulleteyn. Lem yuneciz şey şeklindeki rivayetler var sünemlerde. Su ki kulleye ulaştığında onu bir şey kirletmez. Hadisini ölçü alarak diyorlar ki o yüzden çok çok su e, veya az suyun ölçüsü bizim için kulleteyn ölçü alınmaktır. Bu Abdullah İbni Ömer hadisinde var. Kulleteyn Tamam. O zaman birinci görüş ne ya ki? Su ki kulleden az olursa kendisini necas etsin. Birleşmesiyle beraber hiç bizi ilgilendirmez. Kokusu, rengi tadını değiştirmiş, değiştirmemiş. Tamam. Bu değiştirmiş, değiştirmemiş lafzımı aklımda tut. Burada önemli bir noktaya değinecek. Cumhur birazdan. Tamam. İkinci görüş sahi Malikilerin görüşü. Şimdi biz dedik ki ilk görüşte de Malikilerden bir rivayet var ama Malikilerin meşhur olan görüşü ve İmam-ı Ahmet'in meşhur olmayan görüşü He? ve Medine'nin Fukahalarının görüşü ve hadis hadis taifesinden bir kısmının görüşü ve e, İmam-ı bir görüşü ve İbn-i Teymiye'nin bir görüşü. Bak dikkat et saydım. İkinci görüş şu. Diyorlar ki su iki kulleden az olursa veya çok olursa bizi hiç ilgilendirmez. Bizim için iki kulle diye bir şey ölçü değil. İki kulle diye biz bir şey dinde kabul etmiyoruz tabiri caizse olayı buna getiriyorlar tamam mı? O kuleten hadislerine zayıf diyorlar, bir şeyler diyorlar. Seneden, metnen, çok uzun tartışmalı. Diyorlar ki, bizi az su, çok su diye bir şey yok diyorlar bizim dünyamızda. Biz necaset suya ulaştığında bu su bir kilo olsun, 500 kilo olsun. Bizim için ölçü, bu kendisine bulaşan necasete, yani bu suya, kendisine necaset bulaşan bu suya bakarız. Üç vasfından bir tanesini değiştirmiş mi değiştirmemiş mi? Değiştirmişse pis sayarız. Değiştirmemişse temiz sayarız. Bu görüş malikilerin meşhur olan görüşüdür. Çünkü ilk görüşte ne saydık? Malikilerden de bir görüş var ama bu ikinci görüş meşhur olan görüş. Malikilerden. Medine ashabının çoğunun görüşü. Hadis ehlinden bir tayfenin görüşü. Hanbelilerin meşhur olmayan görüşü ve İmam-ı Ahmet'ten, bak Hanbeliler ve İmam-ı Ahmet diye ayırıyorum burada. Sebebi Ashabı ve İmam-ı Ahmet arasında bu konu hakkında şeyler var. Hanbelilerin ikinci görüşü meşhur olmayan ve İmam-ı Ahmet'ten yapılan bir rivayet ve İbni Teymiye Rahimullah'ın ve Şeyh Hüseymi'nin günümüzde vesaire. Bunların da tercihi budur. Su iki kulleden az olursa veya çok olursa bizi ilgilendirmez. Biz bu suyun vasfına bakarız. Şimdi bunların aslında ihtilafın çıkış noktası ahi. Su, kendisine necaset... Bakın iki tarafın bir söylemi var. Ne diyordu bu cumhura edenler İkinci görüş. Diyorlar ki bizi ilgilendiren vasfıdır. Biz burada de, va, suya bakarız değişti mi değişmedi mi? Eğer değişmemişse, lafızları değişmemişse, üç vasfından bir tanesi temiz sayarız dediler. Bunlar. Şimdi eğer bak şimdi diyoruz ki bunlara. Eğer bu mukaddime doğru olsa biz de sizinle beraberiz. Çünkü Allahu alem burada raci olan görüş Cumhurun görüşü. Yani burada su iki kulleden az olursa kendisine necasetin birleşmesiyle birlikte kirlenmiş olur. Allahu alem raci olan görüş Veya zahir olan görüş bu. Tamam? Mı? Zahir olan görüş Cumhurun görüşü. Su 2 kulleden az olursa bakarız. Necaset düştü mü? Düştü. Tamam, pis sayarız. İşte koklamaya veya tadına bakmaya vesaire ihtiyacımız yok. Pis sayarız. Çünkü neden? Bu cumhura muhalefet edenler diyorlar ki, eğer su bulaşmışsa ve değiştirmemise. Diyoruz ki böyle bir cümle ilmen ne kadar mutahhak Allahu alem. Çünkü bak akı. Su eğer Yani necaset eğer suya bulaşmışsa bu suyu değiştirmemişse diye bir cümle zor. Çünkü değiştirip değiştirmediğini tahakkuk etmek zor. Nereden bileceksin değişip değişmediğini? Şimdi bazı necasetler vardır ki bazı necasetler vardır ki su renginde ve su tadında. Su renginde ve su tadında düşün. Mesela idrar. Bazı idrarlar vardır ki ne aynı su renginde Şimdi diyelim ki 150 kiloluk bir suya sen 2 su bardağı ne döktün? İdrar döktün ama bu idrar aynı su renginde olan idrar. Şimdi burada de tadını değiştirmemiş olabilir değil mi? Tamam tadını değiştirmemiş ama bizim için ölçü neydi? Herhangi bir tanesini değiştirmesiydi değil mi? Peki aynı necaset yani aynı 2 bardak kadar başka bir necaset döksen rengi farklı olan belki onun ne yapabilir? O suyun rengini de değiştirebilecekti değil mi? Ama sırf o idrar su renginde olduğu için sen anlayamadın onun de değiştirip değiştirilmediğini. O yüzden bak ahi su olduğu zaman aslen galebetü zanna göre. Kendisine necaset bulaşırsa az bir necaset. O suyu değiştirir mi? Galebetü zanna göre değiştirmez. O yüzden iki kulleyi neb-i sallallahu aleyhi ve sellem ölçü almıştır. Ama su iki kulleden az olunca, su iki kulleden az olunca her zaman az, Vasıf olarak necaseti kabul eden necaseti kendi içe, içeriğinde barındırabilen bir e, birim olmuş oluyor. Tamam bundan dolayı Allahu alem su necassetle yani Necasset suya birleştiği zaman o necaset o suyu değiştirmedi diyemiyoruz. İstersen zahiren bize tadı, rengi veya kokusu e, net zahir olmasa, Bunların ismine değiştirmedi diyemiyoruz ahi. Çünkü illa değiştirmek e, e, tadıyla veya kokusuyla olacak diye bir şey yok. Rengi de buna dahil. Ya o necaset o renkte ise nereden anlayacaksın değişip değişmediğini? İki, dinin biz burada ölçü alması öl, ölçü aldığı şey necasetin içine düşüp düşmediğini bilme olayıdır. Yani din bunu ölçü almıştır. Yani evet biz diyoruz ki buna necaset düştü. Bunu hepimiz eminiz. Ama işgal neresi değiştirmedi diyoruz. Nereden biliyoruz? <gülüyor> o yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hadisine baktığımızda اِذَا بَلَغَلْمَا اُكُلَّتِينَ لَمُّنَجِّنْ şey Su iki kulleye ulaştığında onu bir şey kirletmez dediğinde Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam. Bak şimdi Bu hadisin mantuku mudur? Mantukudur değil mi? Hı hı. Su iki kulleye ulaştığında onu bir şekil etmez. Şimdi mantuk ve mefhum ne? Bunu anlatalım kısaca. Şimdi bak mantuk hadisin ne? Lafzı. Orijinal lafzı. Mefhum ise hadisin orijinal lafzından anlaşılan. Hı hı. Böyle diyelim. Yani tabi bunlar net ilmi tarifler değil ama biraz avami tarifler anlaşılsın diye. Tamam mı? Fıkıhlı şöyle okumadığımız için şey boyutuna girmiyoruz. Şimdi mesela örnek vereceğiz. Tabii biz bunları anlattık ama şimdi bu müstakil ders olduğu için ilk defa anlatıyormuş gibi anlatacağız. Tamam mı? Şimdi mesela desen ki bu örneği sık sık bu örneği veriyorum. Güzel bir örnek olduğu için. Oğluna desen ki oğlum sınavı geçersen sana. Ha, yolda giriyorsunuz Dedi ki baba bana şu bisikleti alsana sana. Sen de ne dedin? Oğlum eğer sınavı geçersen alırım. Şimdi bu Cümlenin oğlum sınavı geçersen alırım cümlesinin içerisinde. Bu cümleye biz ne diyoruz? Bu lafızlara. Oğlum sınavı geçersen alırım. Cümlenin mantıkı diyoruz. Yani ne orijinal lafzı. Mantık nutuktan geliyor. Yani babanın nutuk ettiği o şey o cümle. Bunun içinde ahi bak söz olarak lafız olarak. Oğlum sınavı geçmezsen bu bisikleti almam. Cümlesi lafız olarak mantık olarak var mı? Yok. Ama mana olarak var mı? Var. Yani baba mana olarak ne demiş oluyor? Eğer oğlum geçmezsen he Alman. Tamam. İşte bu mana olarak anlaşılan bu kısmına mefhumu diyoruz. Tamam mı? O yüzden ee, Nasların mantuku vardır. Bazen o Nasların neyi vardır? Mefhumu vardır. Mesela diyor ki Allah kendisine Şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakileri dilediğine bağışlar. Bak şimdi. Şirk koşulmasını bağışlamaz. Bu lafzın mentuku mu? Bunun dışındakileri dilediğine bağışlar. Zıttına bak. Bu da mentuku mu? Bu da mentuku. O yüzden burada mefhum veya mantuka ihtiyaç yok. Ama bazı şeyler de vardır ki mefhum, yani mantukun delalet ettiği bir mefhum var. Tamam mı? Nebis sallam dediği zaman hadise bakalım şimdi. İza belagale ma o <gülüyor> kulleteyni lem yunecizhu şey. Nebis sallam diyor ki su iki kulleye ulaştığında onu bir şey kirletmez. Yani ne demek? İki kulleden az olursa kirletir. O yüzden diyoruz ki bu hadislerin mefhumu delalet ediyor ki su iki kulleye ulaştığında onu bir şey kirletmez ama su iki kulleden az olursa kirletmiş olur. Tamam? He. Kulleteyin hadisi sahibi mi? Bu çok tartışmalı. Ama diyoruz ki Allahu Alem raci olan görüş hadis sabit. İkincisi diyorlar ki tamam siz öyle diyorsunuz ama o kadar çok ihtilaf var ki iki kulleteyin ölçü biriminin tam olarak ne olduğuna dair. E diyoruz ki o, o ihtilafı orada bırakalım. Biz ihtilafı o ihtilaftan çıktıktan sonra. Yani bu iki kulleteyinin ölçü birimini tayin ettikten sonraki konuşmamızdır bizim bu konuşmalarımız O yüzden oraya orada bırakın. Çünkü diyoruz ki Allah-u Alem iki kullenin ölçüsü sahabe döneminde belliydi. Çünkü sahabelerden bazı lafızlar var. Kulle lafızlarını kullanıyorlar sahabeler. E demek ki onların indirdiğinde ölçü birimi belli ki bu lafzı kullanmışlar. tamam O yüzden çok uzatmayacağız tartışmayı. Diyoruz ki Allah-u Alem burada raci olan görüş. Bunu peki günümüze ne işe yarar? Şu işe yarar. Yani yarın bir gün tuvalettesin şurada buradasın bir kovası vardı. Biraz içine necaset isabet etti hemen pis sayacaksın. Tamam Aya Devam et okul Aya Oku lete in den O ilk baş, başladığın cümlede mi? Müellif İbn-i kutam diyor ki, Şayet, su iki kulleden daha az olursa, kendisinin necasetin karışmasıyla birlikte kirlenmiş olur. İki kullenin ölçüsü 180 dimeşki rıddına yakındır. Eğer suda tahur olmayan bir şey pişirilirse, pişirilirse, veya tahur olan bir şey suya karışırsa, suyun, karışır da, su, karışır da, suyun ismine galebe çalarsa veya daha Hadis e, kaldırmada kullanıyorlar ise tahuri tahuriyet gider. Şimdi su akenek ah, nedir? Üç kısımdır. Temiz olan su, temiz olup temizleyen su, bak birinci kısım temiz olup temizleyen su. 2. kısım temiz olup temizlemeyen su, 3. kısım pis su. He? 1. su temiz olup temizlemeyen su. Bu da hangi Bildiğimiz normal, asıl üzerine yaratılmış su. Gök denilen su. İşte bizim evde çeşmelerimizden gelen su. Temiz olup temizleyen su. İkinci kısım, temiz olup temizlemeyen su. Yani nedir? Düşün. Çeşmeden temiz bir kaba kaba temiz bir su doldurdun. Çeşmeden su doldurdun. Bu su nedir aslen? Temizdir. Allah Kur'an'a ne buyuruyor? Biz gökten temiz söndürdük. Sen bunun içine temiz bir madde katarsan, mesela çay gibi veya zeytinyağı ekledin veya portakal suyu ekledin vesaire. Bu asıl maddesinden başka bir hale dönüştü. Tamam. Şimdi suyun üç kısmı ay mı ayrılıyor, iki kısmı mı ayrılıyor bu çok büyük bir ihtilaf. Oraya girmiyoruz tamam. Bu temiz suya karışan bu çay suyu ne hale getirdi? Çay haline getirdi. Tamam. Bu peki temiz mi? Temiz çünkü karışan madde temiz ona. Ama bu temizleyici mi? He? Değil. Temizleyici değil. Ama hangi temizleyici değil? Taharetten temizleyici değil. Necasetten temizleyici onu anlattık. Taharetten temizlemez. Yani onunla gusül edemezsin. Abdest alamazsın. O yüzden su iç kısım. Bir, temiz su. Bu asıl yaratılmış üzerine su. Temiz olup temizleyen su. İki, temiz olup temizlemeyen su. Temiz olup temizleyemeyen su nasıl olur? Temiz bir su düşün, içine temiz bir madde karıştı. Bu onu rengini, tadını, kokusunu iyice değiştirdi o madde. Bu su temizdir çünkü içine karışan madde temiz. Ama temizlemez. Yani taharetten temizlemez. 3. kısımda pis su onu da anlattık. Şimdi burada Elif Rahime Allah diyor ki: "Ve entubixa fil ma'i ma laysa bi tahur." Eğer su da temiz olmayan bir şey. He? Suda temiz olmayan bir şey pişirilirse tahuriyeti gider. Suda temiz olmayan bir şey pişirilirse bu suyun tahuriyeti gider. Yani ne? Temiz olup hı? temizleyici olma özelliğini kaybeder. Birinci su tahur su, ikinci su tahir su, üçüncü su pis su, necis su. Hani biz dedik ya su üç kısmı ayrılır. Birincisi temiz olup temizlemeyen su. Bunun ismi nedir? Tahur su ahı. Tahur dediğimizde temiz olup temizlemeyen su. Şey temiz olup temizleyen su manasına gelir. Tahir ise kendisi temiz ama temizlemeyen su. Necis ise pis su. Bunu tekrarla bakayım. Birincisi tahur su. Bu lafızlar önemli mi müellifi anlamak için. Şimdi orada da Türkçeye biz tahur dedik. Tahir dedik, necis dedik. Onun Türkçesini de anlamak için bu üç kelimeyi bilmen lazım. Birincisi tahur su. İkincisi tahir su. Üçüncüsü necis su, pis su. Tahur su'dan kastımız tahur su'dan fukhalar ne kast yani Yarın bir gün fıkıh kitaplarını okumaya başladığında bu ibareleri gördün mü bunu anlayacaksın. Tahur su'dan kasıt temiz olup temizleyen su. Tahir su'dan kasıt temiz olup temizlemeyen su. Tahir suya örnek diyelim ki bir kova su içine tuttum bir bardak mürekkep döktün. Ne oldu o su? Pislendi mi? E pislenmedi. Çünkü içine dökülen madde temiz. Ama temizleyici vasfını kaybetti. Buna da tahir su diyoruz. 3. kısım da pis su. İşte kendisine e, necaset karışıp da üç vasfından birisini değiştiren veya iki kulleden az olup da kendisine necaset karışan su. Tamam mı? Pis su da bu. Şimdi burada diyor ki وَإِنْ تُبِحَ فِي الْمَا اِمَا لَيْسَ بِتَهُورٍ Eğer suda temiz olmayan bir şey, şey, tahur olmayan yani, tahur olmayan bir şey suya karışırsa, suyun ne yapar? Tahuriyetini giderir. Yani temizleyici olma özelliğini giderir. Örnek verelim. Tencerenin içinde su var, içine patates koydun veya içine e fasulye koydun, içine et koydum vesaire Ve bunu pişirmeye başladın. Bu birkaç dakika piş piştikten sonra, yani pişmeye başladıktan sonra, bu belli bir süre sonra ne olacak? Bu su bulanıklaşmaya başlayacak, içine karıştığı maddenin özellikleri kendisine ne yapacak? Sirayet edecek. Rengi, tadı, kokusu değişmeye başlayacak. Ama baktığın zaman işte bu et olsun, fasulye olsun vesaire. Bu madde temiz mi? Temiz. temiz. Ama bu suyun vasıflarını değiştirdi mi? Değiştirdi. değiştirdi. O zaman bu, sunun, bu su ne olur? Tahur olmaktan çıkar. Neye döner? Tahir'e döner. Tamam. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da dediğinde suyla abdest alın dediğinde Bu kendisine temiz bir şey karışıp da, içinde temiz bir şey pişip de, özelliği değişen su, Allah'ın Kur'an'da bahsettiği suyun içine giriyor mu? Girmiyor. Çünkü Allah'ın bahsettiği su ne su? Mutlak su. Bu hangi su olmuş oldu? Mukayyet su. Biz buna su diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Ne diyoruz? Etli su diyoruz. He? Fasulyeli su diyoruz. Bilmem çaylı su diyoruz. Vesaire. Ne diyorsak diyoruz. Ne karışmış su onun ismini veriyoruz. Hı? Allah bize su diyor. Biz ne alıyoruz? Fasulyeli su. Allah bize su diyor, biz etli su. Allah bize su diyor, biz portakal su. Bak, ayetle örtüştü mü? He, çünkü buradaki su mutlak olarak gelmiştir. Allah'ın Kur'an'da bahsettiği su. Ama tencerenin içindeki suda, suya et attığında o, o et onun tadını değiştirmişse veya herhangi bir şey şekilde ona sirayet edip vasıflarını değiştirmişse o su mutlak su olmaktan çıkıp mukayyet suya çıkmıştır. Dönüşmüş oluyor. Mukayyet suda Allah'ın bahsettiği mutlak suyun muhalifinedir. Tamam mı? Bundan dolayı ne yapar? Tahuriyeti gider. Ama içinde bu suyun, içinde tahir olan bir şey değil de tahur olan bir şey pişirirsen. Şimdi et, tahur mudur, tahir midir? Su olarak bakma, madde olarak bak. Etin kendisi. Tahirdir. Tahirdir. Etin kendisi pis mi? Veya kuru fasulye düşün. Kendisi pis mi? Değil. değil. Peki kendisi tahur mu? Yani temiz olup temizleyeceğin bir madde mi? Değil. Ne kaldı geriye? Furu fasulye için. Ne kaldı? Fasulye için. Tahir kaldı. Evet. Kendisi temiz bir maddedir fasulye ama temizleyici dildir. O yüzden diyor ki burada tahur olan bir şey dışında yani tahir olan bir şey pişirilirse içinde. dikkat et. Ama suyun içinde tahur olan bir şey pişirirsen tamam mı? O zaman o, su, o suya hiçbir zarar vermez. Peki ne olabilir ya tahur? İyi düşündün mü? Şey. Suya su olmadı. Bir iyi düşün bakayım. Toprak. Toprak. <gülüyor> Anladın mı? Toprakla temin veriyorsun ya zaten. Anladın mı? Doğru. O yüzden bak bunların görüyor musun? Elifler nasıl cümleler koyuyor. Her cümleyi ilmi olarak belli bir basiretle, belli bir düşünceyle her kelimeyi, her cümleyi seçip koymuşlardır. Tamam mı? bunda icma var. Hı hı. Tamam. Veya diyor ki Veya oku bakayım orayı. Veya Veya Rahimullah İbni Kutami diyor ki Veya suyun dışında herhangi bir şeyin temizlediğinde veya kirlendirildiğinde şüpheye kapılırsa Ondan önce, ondan önce, önce. Biz o Veya'yı attık. Nerede? Bu Veya tahur olan bir şey suya karışır da Suyun ismine galebe çalarsa veya veya da Hades kaldırmada Hades'i kaldırmada kullanırsa ondan bir önceki cümleyi okuyacağım Oraya kadar okuyacağım. Hı. Veya Taur olan bir şey suya karışır da suyun ismine gale... Tahir olan değil mi? Taur demiş. Tahur olan bir şey mi karışırsa demişiz. Ver, verir misin onu? Veya, veya'dan başlamadan cümlenin başına başlarsan. Ver bakayım. Tahur ondan sonra geliyor. Evet. Ne diyor? İki kullenin ölçüsü 180. Evet. Eğer suda tahur olmayan bir şey pişirilirse. Veya tahur olan Hıh. Burada yanlış. Eğer suda tahur olmayan bir şey pişirilirse Veya tahur olan bir şey suya karışır da suyun ismine galebe çalarsa. Yanlış. Tahir olan olacak. Tahir olan bir şey suya karışır da suyun ismine galebe çalarsa. Tamam? Evet. Orayı yanlış yapmış. Evet. Temiz olan bir şey ilkinde ne dedik? İçinde temiz olan bir şey tahir olan bir şey tahur suda tahir olan bir şey pişirilirse ismine galebe çalarsa çan ne yapar dedik? Bu su tahur olmaktan çıkar, tahire dönüşür. Veya pişirilmediği haline düşün. İçine sen bir madde attın bunu. Yani tahur olan bir suya tahir bir madde attın. Mesela tahir bir madde örnek ver. Mesela mürekkep. Mürekkep. Tuttun mürekkep attın. Tahir olan bir şey attın. Pişirmedin, attın içine. Ve bu suyun ismine garebe çaldı. Yani artık sen ona ne demek demeye başladın? Su demedin. Mürekkepli su dedin. Çay attın, çaylı su dedin. Portakal suyu karıştırdı, meyve suyu dedin vesaire. Yani suyun ismine ne yaptı? Galebe çaldı. Bu su tahuriyetini, tahur olmasını, tahur olma özelliğini yitirir. Neden? Çünkü artık su değil. Bunun hepsi icmalendir. Bunda bir sorun yok. Allah bize suyla diyor. Bu su, biz buna su diyemiyoruz. Tamam. Bütün olay burada. Veya diyor ki bu su... Hades'i kaldırmada giderilirse tahuriyeti ne yapar? Gider. Düşün ki sende bir su var. Temiz bir su. Bununla abdest aldın. Bu abdest aldığın su bir mekanda birikti. Bir kovada, bir tasta vesaire bir yerde birikti. O suyla başkası abdest alabilir mi? Yani sen o suyla abdest aldıktan sonra tamam? O suyla abdest aldıktan sonra o biriken su Tahur olma özelliğini kaybetmiş midir? Tahire dönüşmüş müdür? Yoksa hay hayır. Hala bu su tahurdur. Ha? Hala bu su tahurdur. Başkası da bunun abdest alabilir, gusül edebilir. Tabi bunu burada işlemeyeceğiz inşallah. Burada bırakacağız. Bu mesele itilaflı mesele. Ee, önümüzdeki dersten itibaren buradan devam edeceğiz inşallah Şu bu mevzu için. Sorsam, Buyur. Mesela patatesi suya sokup çıkarsak kaynatmadan... Dikkat et. Suyun ismine garebe çalarsın. Yani bir patatesi sen sokup çıkarırsan bir suya. Bu ne yapacak ki? Suya hiçbir şey yapmaz. Hatırlıyor musun? Ama bir mürekkebi daldır. Çıkar. Zaten çıkar diye bir şey olmaz. Çıkaramazsın. Kaldığı içinde. Anladın O yüzden dikkat et. O yüzden diyorum ya cümleleri çok önemli kullandığı lafızlar. Diyor ki su içinde tahir olan bir şey pişirilirse veya Karışır da ismine galebe çalarsa, o zaman su tahur olmaktan çıkar, tahire dönüşür. Karıştığı maddenin ismini alır. Tamam. da bırakıyoruz inşallah. Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi